Kuyukoyek kılı kıpırdamadan zıpkının ipini çekerken şimdi gördü dedi tut ki bu bir balina göz o zaman öldü bu balina. Pelek uçan zıpkının korkusundan kamera merdiveninde sıvışan ortağına bağırdı. Bildat çabuk ol bildat çabuk ol diyorum sana hemen gemi defterini getir. Bu hok bizim sandallardan birinde olmalı mutlaka. ''Bana bak Kuahok, sana 90'da bir pay veriyoruz. Nantucket'te hiçbir zıpkıncıya böyle büyük bir pay düşmemiştir.'' Kamara'ya indik ve kuyekuyek hemen deftere yazıldı. Hem de benim sandal takımına. Buna da ayrıca sevindim. Her şey tamamlanıp iş imzaya kalınca pelenk ona döndü. ''Bu Kuahok yazmasını bilmez herhalde.'' dedi. ''Hey Kuahok, bana bak! Sen adını yazmasını bilir misin yoksa damga mı basarsın?'' Bu soru karşısında Kuekuek hiç istifini bozmadı çünkü iki üç kez başından geçmişti bu çeşit törenler. Uzattıkları kalemi aldı ve kağıtta gereken yere kolundaki dövmelerden birini acayip bir yuvarlak biçimi olduğu gibi kopya etti. Böylece kaptan Peleg'in inatla yanlış söylediği Kuekuek adı damgasıyla birlikte şu biçimi aldı. Kuo ho. Tüm bunlar olup biterken kaptan Bildat'ın gözleri hep ciddi ciddi kuy kuyekin üstüne dikili kalmıştı. Sonunda bir tören havası içinde ayağa kalktı, boz kocaman ceplerinden çıkardığı bir tomar ince din kitapları arasından kıyamet günü geliyor ya da yitirilecek vakit yok başlıklı bir tanesini seçti. Kitabı Kuy Kuyek'in eline tutuşturdu, sonra Kuy Kuyek'in ellerini kitapla birlikte kendi elleri arasına aldı ve gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Ey karanlıkların oğlu! Sana karşı görevimi yerine getirmeliyim. Ben bu geminin sahiplerinden biriyim. Ve tüm tayfaların ruh selametini düşünürüm. Korkarım sen puta tapma törenine bağlısın hala. Yalvarırım sana, ömrü billah, iblisin kulu kölesi, Baal denilen puttan ve yedi başlı ejderhadan vazgeç. Tanrı'nın öfkesinden kork, gözünü dört aç diyorum sana. Tanrı seni korusun. Cehennem ateşlerinden sakın, dümeni kır.'' Yaşlı Bildat'ın konuşmasında din kitaplarının ve gündelik yaşamın sözlerine tuzlu denizlerin tadı karışıyordu hala. Pelek bağırdı. ''Hadi Aganta, Bildat, Aganta, zıpkıncılarımızın ahlakını bozacaksın bu gidişle.'' Zıpkıncının softasından hayır gelmez. Biraz köpek balığına benzemeli zıpkıncı dediğin. Benzemedi mi on para etmez. Bir balinacı vardı. Nat Swain derlerdi adına. Nantucket ve Vineyard balinacılarının en iyiydiydi. Derken kiliselere dadandı. Hiçbir işe yaramaz oldu. O kör olası ruhunu kurtarayım derken balinalardan kaçtı. Rotayı şaşırdı. Gemi batacak da cehenneme gidecek diye ödü kopuyordu. Bildat ellerini de gözlerini de havaya kaldırarak bağırdı. Pelek, Pelek, sen de benim gibi nice belalı günler gördün. Ölümden korkmanın ne olduğunu bilirsin, Pelek. Sen kendi yüreğini hiçe sayıyorsun, Pelek. Söylesene bana, Ahab'ın yanında ikinci kaptan olduğun seferde, Japonya'daki tayfunda şu bizim Pekuo'dun üç direği birden denize uçunca, ölümü kıyamet gününü düşünmedin mi hiç? Pelek, elleri ceplerinde, kameranın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyerek, bağır bağır bağırmaya başladı. Şuna bakın hele, şuna bakın neler söylüyor, dinleyin hepiniz. Ölümü düşünmek ha, gemi battı batacak, biz de ölümü ahireti düşüneceğiz ha, sen ne söylüyorsun? Direkler kopmuş geminin bordasına gümbür gümbür çarpıyor, dalgalar bir baştan bir başa üstümüzde patlıyor. Ölümü ahireti kim düşünür o sırada? Yo, ölümü düşünmeye vakit var mı? Kaptan Ahab'la ben yaşamayı düşünüyorduk o sırada. Hepimizi kurtarmayı, gemiye iğreti direkler uydurup en yakın limana kapağı atmayı... İşte bunları düşünüyorduk o sırada. Bildat sustu, gocuğunu ilkleyip öfkeli adımlarla güverteye çıktı. Biz de peşinden gittik. Baktık sessizce orada oturmuş, bir gabya yelkeninin deliklerini yamayan yelkencileri kolluyordu. Gereğinde bir işe yarar diye ara sıra eğilip, yerden yelken bezi parçalarını, katranlı sicimleri topluyordu. ''Tayfa, bu gemiye mi yazıldınız?'' ''Kuyku ekle ben.'' Pegaod'dan daha yeni ayrılmış, denizden biraz uzaklaşmıştık. O da ben de düşüncelere dalmış yürürken bir yabancı önümüzde durup iri baş parmağıyla göstererek bunu sormuştu bize. Bu hırpani kılıklı adamın üstünde solmuş bir ceket, yamalı bir pantolon vardı. Boynuna mendil diye kara bir paçavra sarmıştı. Çiçek bozuğu suratı sular çekildikten sonraki sel yatakları gibi delik deşikti. ''Bu gemiye mi yazıldınız?'' dedi yine. Vakit kazanıp yüzünü iyice görebilmek için sordum. Pekuada adamı demek istiyorsunuz? Evet, Pekuada, şu gemiye. Adam indirdiği kolunu şimşek hızıyla yeniden kaldırıp parmağını bir süngü gibi gemiye dikti. Evet dedim, yazıldık, oradan geliyoruz. Ruhlarınız üstüne de bir şey yazıldı mı? Nelerimiz üstüne dedin? Adam belki de yoktur öyle bir şey sizde dedi hemen. Olmasın, ne çıkar? Nice adamlar bilirim ruhu olmayan, ne mutlu onlara. Daha rahat ederler. Ruh dediğin arabada beşinci tekerlek gibi bir şeydir. Sen neler saçmalıyorsun arkadaş dedim. Yabancı o kelimesinin üstüne basarak sinirli sinirli sözünü tamamladı. Ama ondaki ruh herkesin eksikliğini doldurmaya yeter. Kuyukuyuk dedim hadi gidelim bu herif tımarhaneden mi kaçmış nedir? Bizim bilmediğimiz bir şeyden tanımadığımız bir adamdan söz ediyor. Durun diye bağırdı yabancı doğru söylüyorsunuz siz daha Yıldırım babayı görmediniz değil mi? Bu adamın davranışındaki delice coşku beni gene olduğum yere mıhladı. Yıldırım Baba da kim dedim. Kaptan Ahab. Ne dedin? Bizim geminin Pekuodun kaptanı mı? Evet ona böyle diyenler vardır eski gemiciler arasında. Siz onu daha görmediniz değil mi? Hayır daha görmedik. Hasta mıymış neymiş ama şimdi düzeliyormuş yakında iyileşecekmiş büsbütün. Yabancı ağırbaşlı bir yüzle acı acı gülerek yakında iyileşecekmiş büsbütün dedi. Siz bana baksanıza. ''Şu benim sol kolum yerine gelirse, kaptan Ahab da ancak o zaman büsbütün iyileşir. Ancak o zaman.'' ''Sen ne biliyorsun onun üstüne? Sana neler söylediler bakalım. Asıl sen anlat.'' ''Fazla bir şey söylemediler. İyi bir balina avcısıymış. Tayfasına iyi davranan bir kaptanmış. O kadar.'' ''Orası öyle, doğru. Evet, ikisi de doğru. Ama kımılda dedi mi, hemen fırlayacaksın.'' ''Gelir homurdanır, gider homurdanır. Böyledir kaptan Ahab. Peki ama anlatmadılar mı sizlere?'' Hon burnu yakınlarında daha eskiden neler gelmiş başına, nasıl üç gün üç gece ölü gibi yatmış. Ya Santa'da kilisesinin tam ortasında İspanyol'la yaptığı o öldüresiye dövüş, duymadınız mı bunları? Ya gümüş kasenin içine tükürmesi, kihanetlere uygun olarak son seferinde bacağını yitirmesi, tüm bunları daha neleri neleri duymadın mı sen? Duymadın galiba. Nereden duyacaksın? Kim bilecek bunları? Nantakıt'ta bilen yoktur belki de. Ama bacağını nasıl yitirdiğini duymuşsundur herhalde. Evet, bunu duymamış olamazsın. Ya, elbette. Bunu herkes bilir aşağı yukarı. Yani onun bir tek bacağı olduğunu, ötekini bir balinanın kapıp götürdüğünü demek istiyorum. Arkadaş dedim, nedir senin bu abuk sabuk sözlerin? Anlamıyorum, anlamak da istemiyorum üstelik. Senin kafanda bir bozukluk var bana kalırsa. ''Ama şu geminin Pekuod'un kaptanı Ahap'tan söz ediyorsan, yitirdiği bacağı üstüne her şeyi biliyorum. Sahiden her şeyi biliyor musun? Emin misin? Her şeyi mi? Aşağı yukarı.'' Dilenci kılıklı yabancı, parmağı ve gözü hep Pekuod'da, kaygılı ve dalgınlık içinde bir an durakladı. Sonra birden irkilerek bana döndü. ''Yazıldınız bitti mi?'' Adlarınız kağıda geçti mi? Peki peki ne yazılmışsa yazılmış ne olacaksa olacak ama belki de bir şey olmaz. Neyse iş işten geçti artık nasıl olsa birileri gidecek onunla. Ha sizler gitmişsiniz ha başkaları. Tanrı yardımcınız olsun. Eyvallah arkadaşlar eyvallah. Tanrı korusun sizleri. Kusura bakmayın sizi yolunuzdan alıkoydum. Bana bak ahbap dedim bize söyleyecek önemli bir sözün varsa çıkar ağzından baklayı ama bize bir oyun oynamak niyetindeysen yanlış kapı çalıyorsun sana diyeceğim bu kadar işte. İyi dedin böyle açıkça konuşanları severim tam ona göre adamsın senin gibilerini ister o hadi uğurlar olsun arkadaşlar uğurlar olsun hey gemiye gidince söyleyin ben bu sefer yokum onlarla dostum sen bizi aptal yerine koyma dedim yutturamazsın bize büyük bir giz biliyormuş gibi görünmekten kolay ne var dünyada güle güle arkadaşlar güle güle epey güldük doğrusu dedim hadi kuy kuyk bırak şu deliği ama dur hele adın ne senin Elyah Eliya ha diye düşündüm. Bu perişan kılıklı yaşlı denizci üstüne her ikimiz de kendimize göre bir şeyler düşünerek uzaklaştık. Bu adamın umacı görünmeye çalışan bir düzenbaz olduğu düşüncesinde birleştik ikimiz de. Ancak 100 metre kadar yürüdükten sonra bir köşeyi dönerken arkama bakacak oldum. Bir dene göreyim. Eliya da aynı köşeyi dönecek mi diye merak içindeydim. Döndü. Anlaşılan peşimize takılmıştı ama niçin? Bir türlü aklıma almıyordu. Bu durum demin söylediği iki anlamlı, yarı açık yarı kapalı sözler, türlü türlü meraklar, kuşkular uyandırdı bende. Bunların hepsi Pekuot'la Kaptan Ahab'la ilgiliydi. Kopan bacağı, hon burnunda kendisinden geçmesi, gümüş kase, bir gün önce gemiden ayrıldığım sırada Kaptan Peleg'in söyledikleri, Kızılderili koca karının Tistig'in falcılığı, başlayacak balina seferi, daha bir sürü karanlık şeyler birer birer geçiyordu kafamdan. Şu dilenci kılıklı Elia'nın gerçekten bizim peşimizden gelip gelmediğini anlamayı aklıma koymuştum. Bu amaçla kuyu kuyekle beraber yolun öteki yanına geçtim ve gerisin gerisi döndüm. Elia bizi hiç görmemiş gibi karşıdan geçti gitti. Rahatladım bunun üzerine ve bu kez artık yürek ferahlılığıyla bu herifin bir düzenbaz olduğuna inandım. Bir iki gün geçti, Pekot'ta çalışmalar hızlanmıştı. Sadece eski yelkenler yamanmakla kalmıyor, yeni yelkenler, branda bezleri, halatlar hazırlanıyordu. Kısacası yola çıkmanın yaklaştığı belliydi. Kaptan Pelek, karaya hemen hiç çıkmaz olmuştu. Kızılderili çadırından tayfayı sık sık gözlüyordu. Bildat, çarşıda gemiye erzak ve öteberi almak işiyle uğraşıyordu. Denizciler geminin ambarında, donanımında gece geç vakte kadar çalışıyorlardı. Kuekuek, Yazıldıktan bir gün sonra, Pekuod'un tayfasının kaldığı tüm hanlara haber gitti. Karanlık basmadan önce sandıklarını getirmeleri istendi. Çünkü geminin ne zaman demir alacağı belli olmazdı. Biz de öyle yaptık ama sonuna değin karada yatmaya karar verdik. Gemiler böyle çok önceden haber yollar, günlerce sonra yelken açarlarmış. Böyle olacağı da belliydi. Çünkü Pekuod'da birçok şey hazır değildi henüz. Geminin tam donanması için neleri neleri düşünmek gerekti. Bir evin yürümesi için ne çok şey gerektiğini herkes bilir. Yataklar, tencereler, bıçaklar, çatallar, kürekler, maşalar, peçetelerden tutun da, ceviz kıracak kıskaçlara kadar. Balina avı için, bakkallardan, manavlardan, hekimlerden, fırıncılardan, bankacılardan uzak, bomboş denizlerde üç yıllık bir ev geçimini düşünmek gerek. Gerçi ticaret gemileri için de böyledir ama, balinacılık işi daha da başkadır. Seferin uzunluğu, av gereçlerinin çokluğu, Uğranılacak uzak limanlarda bunları bulmanın olanaksızlığı bir yana, tüm gemiler arasında balina gemileri en çok karaya uğrayanlardır. Seferin başarısını sağlayacak nesneler en çok bu gemilerde kırılır, yok olur. İşte bu yüzden gemide her şeyin yedeği vardır. Yedek sandallar, yedek serenler, yedek halatlar, yedek zıpkınlar ancak kaptanın ve geminin yedeği yoktur. Adaya geldiğimizde gemiye alınması gereken belli başlı şeyler ambarak olmuştu. Sığır eti, ekmek, su, yakacak, demir çemberler, fıçılar. Ama demin söylediğim gibi yine de hiç durmadan, irili ufaklı birçok şey taşınıyordu gemiye. Bu alışveriş işlerinde en çok uğraşan Kaptan Bilbat'ın kız kardeşiydi. Yorulmak nedir bilmez, tuttuğunu koparır, sıska yaşlı bir kadın. Çok da iyi yürekliydi bu kadın. Pequod denize açıldığı sırada en küçük bir eksiği olmamasını aklına koymuş, elinden geleni yapıyordu. Her gelişinde ya baş kamarotkilerine bir kavanoz turşu ya da ikinci kaptanın gemi günlüğünü tuttuğu yazı masasına bir demet tüy kalem ya da romatizmaya tutulacak denizcilerin sırtları için yünlü sargılar getiriyordu. Hiçbir kadın adını onun kadar hak etmemiştir. <Gülüyor>